Günaydın. Bir ekonomi-ekoloji programından daha herkese merhabalar. Bu hafta Türkiye'nin ilk ve tek yeşil yakalı insan kaynakları sitesi EkoKariyer.Net'in genel müdürü Selen Inal'ı ağırlıyoruz. Kendisiyle Türkiye'deki yeşil yakalılara yönelik bu siteyi nasıl kurmaya karar verdiler, şu anda siteye yönelik e, talepler e, ilgi nasıl e, bunları konuşacağız e, günümüzün en önemli e, sorunlarının başında geliyor çevreyle ilgili e, çevresel sürdürülebilirlik ve istihdam bunlar e, şu anda e, hem Türkiye'de hem de dünyada e, en önemli konuların başında geliyor bu site Şimdi Selen Hanım da bize detaylarını aktaracak hem çevre meselelerine hem de istihdama yönelik aynı anda iki alana birden hizmet sunan bir site. Ee, Selen Hanım'a geçmeden önce e, Barış sizin Betam'da e, hazırlamış olduğunuz Yeşil Yakalılara yönelik bir e, çalışma notu vardı. Evet. Biraz e, rakamsal e, açıdan istersen e, o bilgileri e, bize aktar arkadan e, Selen Hanım'a geçelim. Tabii ki. Şimdi Yeşil Yakalılar e, yeni bir terim 2005 yılından sonra ortaya çıkan bir terim. Aslında daha öncesinde biz mavi yakalıları biliyoruz, beyaz yakalıları biliyoruz. Evet. Ee, mor yakalılar varmış, kadınların çalıştığı hmm. işlerin ağırlıkta olduğu. Gri yakalılar varmış, bunlar daha yaşlıların çalıştığı Hı -hı. işlerde. Hı -hı. Aslında bu yeşil yakalı dediklerimiz, yani çevresel alanda çalışandaki çalışanlar, önceleri, öncelerinin mavi yakalısı ve beyaz yakalısı. Aslında. Evet, yani buradan... Evet. Tabi bazı şeyler sıfırdan oluşan meslekler ama bazıları da eski mavi yakalılar yeşile dönüyor ya da eski beyaz yakalar yeşile dönüyor. Tabii bu biraz da çevre ile ekonominin işte programda konu işte ekonomiyle ekolojinin çakıştığı olumlu alanlardan biri. Birisi, Çünkü evet. hep çevre standartlarının yükselmesi, çevre politikaları ekonomiye bir tehdit olarak algılanır. İstihdama bir tehdit. İşte yatırımlar artarsa istihdam düşer. İşte bir e, enerji yatırımı olmazsa yörede istihdam olmalı gibi hep olumsuz düşünüyordu. Hı hı. Bu aslında ekonomiyle ekolojiyi birlikte düşünülebileceğimiz bir alan. E, tabii dünyada ve özellikle Avrupa Birliği'nde Amerika'da e, bizden çok daha hızlı gelişmiş. Çünkü orada çevre sektörleri, yeşil sektörler e, çok daha önce hayata geçmiş, yatırımlar artmış, e, düzenlemeler o yönde. Bizim çıkış sorumuz şeydi, yani Türkiye'de bu ne kadar yeşil yakalı kim Türkiye'de ve ne evet, kadar bir yeşil nasıl yakalı tanımlıyoruz. Nasıl tanımlıyoruz. Şimdi biz şuna dayandırdık, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın bir raporunda yeşil işler şöyle tanımlanıyor. İmalat, tarım, hizmet ve arge sektörlerinde insanlığın karşı karşıya olduğu çevresel tehditleri gidermeye amaçlayan işleri tanım, işlerde çalışanlar. İşler yeşil işler, bu işlerde çalışanlar yeşil yakalılar. Evet. Birkaç sektör tabii öne çıkıyor burada. Enerji sektörü, rüzgar, güneş, jeotermal, biyogaz, enerji verimliliği, organik tarım, yalıtım sektörü. Tabii buna daha sosyal konuları dahil edersek sivil toplum kuruluşları, doğa korumacılar. Genişletirsek ormancılar, işte bisiklet tamircileri, bisiklet üreticileri. Yani aslında çok geniş kategorilerde ele alabiliriz. Ve biz Türkiye'de bunun bir rakam nedir onu alaştırdık. Şimdi özel sektör ikiye ayırdık kamu ve özel sektör. Özel sektör için maalesef elimizde bir rakam yok. Hı. Sadece derlediklerimiz var ama kamu kamu e, TÜİK bunu 1997'den beri tutuyor. E, Kamuda çevresel istihdam başlığında hı. her sene bir, e, bir Bu manada özel sektörün önüne geçmiş evet, aslında. Kesinlikle. Tabii bu da şey e, uluslararası istatistik standartlarının altında olduğu için orada bir uyum söz konusu özellikle Avrupa Birliği standartlarında. Eee Türkiye'de yaklaşık bazı yıllar azalıp bazı yıllar artmakla beraber 88500 kamuda çalışan yeşil yakalı var. Hmm. Ee, bunlar da hangi alanlarda? Hemen onu size söyleyeyim. ARGE, ee, iklimlendirme, doğa koruma, erozyon gibi... Kamuda çalışan, işte bunlar mühendis olabilir, e, dediğim, yönetici olabilir, işçi Hı -hı. olabilir. 8500 kişilik bir e, rakamdan bahsediyoruz. Evet. Bunların %75'i erkek. Şimdi onlara da baktık. %25'i kadın. Hı -hı. E, 4'te 3 erkek. Yine kadınlar burada azınlıkta. E, eğitim oldukça yüksek. %65'i yüksek okul ve üzeri. Yani evet. Yeşil yakaların daha böyle bir eğitimli olduğuna dair bir tespitimiz var. <gülüyor> e, 2005 yılında 14 bin kişi çalışıyormuş yeşil yakalı ama orada bir... Reorganizasyon vardı devlet kurumlarında köy işleri e, hizmetleri köy hizmetleri genel müdürlüğü lahvi ediliyor ve il özel idaresine aktarılıyor onların çalışanları o yüzden yetkiye yakaların rakabı biraz düşüyor. Hmm. E, biz şey diye düşünmüştük bu rapor yazdığımızda daha Avrupa Birliği çevre faslı açılmamıştı çevre faslı açılınca çünkü çevre faslılığınınla birlikte e, idari kapasite de güçlenmek. Mecburiyetinde Ve daha çok hem yerelde hem merkezi teşkilatlarda, Çevre, Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda evet. sayıları artacaktı ama bunu pek göremedik. Mesela Hırvatistan'da o zaman bir karşılaştırma yapmıştık. Büyük bir artış vardı hem yerel hem merkezi teşkilatlarda. Çevre faslı pek buna yaramadı. Şimdi kamuda yatay bir seyir var yakalılarda Özel Hı -hı. sektörde daha tartışılmaya Aslında başlandı. Aslında bu konuda bir çalışma, çalışma yapılması var. lazım. Ee, Selan Hanım'a belki dönüp bunun ayrıntısını sormaya başlayacağız. Evet. Ee, konuğumuz e, bugün e, tekrar hatırlatalım ekokariyer.net e, sitesinin genel müdürü e, Selen İnal ile birlikteyiz. E, kendisi bize bu e, yeşil yakalılara yönelik e, insan kaynakları sitesini e, nasıl kurduklarını e, ve nasıl faaliyetler yaptıklarını anlatacaklar. İsterseniz bu fikir nasıl doğdu e, onunla başlayalım. Ee, tabii teşekkür ederim öncelikle beni davet ettiğiniz için ee, Aslında ilk etapta 2009 yılından beri biz ortaklarımızla yeşil konsepte neler yapabiliriz diye fikir alışverişinde bulunuyorduk. Ee, ama tabii bu biraz süreç aldı çünkü ilk başta iklim değişikliği karbon gibi konular düşünüyorduk. Ama diğer bir taraftan da Türkiye'de yapılmamış olan ve yapılmaya ihtiyaç duyan ne olabilir? Ve neyi biz yeşil konseptle birleştirirsek herkese faydalı olacak bir girişim olur diye düşünüyorduk. Bu noktada aslında Türkiye'nin iki tane problemini bir araya getirdik. Bunlardan bir tanesi çevresel konular, diğeri de istihdam. Bunları birleştirdiğimiz zaman yeşil yaka ortaya çıktı. Bu fikre karar vermemiz 2011 başları gibiydi açıkçası. Sonrasında sektör hem yurt hem Türkiye'de araştırdık ve Türkiye'deki ilk yeşil yaka kariyer portalı olduk. Dünyada bunun benzer örnekleri var ama dünyadaki örneklerde birazcık daha farklı tanımlanıyor. Gerçi Barış Bey'in de anlattığı gibi yeşil yaka dediğimiz zaman daha çok belli sektörlerdeki işler anlaşılıyor. Nedir bu? Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yalıtım e, gibi sektörler. E, biz e, dedik ki yurtdışında da bu, bu şekilde ama biz kendi konseptimizi oluştururken e, Türkiye'de de hazır yeşil kata tanımı oluşmamışken hı hı. biz bunu yeniden tanımlayalım Evet ve birazcık daha bunu sürdürülebilirlik odaklı yapalım. Hı hı. E, bunu yapmamızın sebebi de biz aslında şirketlerde e, kurumsal sosyal sorumluluk ve çevre konularının zaman içinde sorumluluktan ziyade zorunluluk haline geleceğine inanıyoruz. Ve aslında her şirketin veya her pozisyonunda yeşil konseptte bu vizyona sahip her şirketin böyle bir şirket olabileceğini veya en azından bu hedefi koyup bu yolda gidebileceğine inanıyoruz. Dolayısıyla bizim kariyer portalımız sürdürülebilirliğe, çevresel duyarlığa, yenilenebilir enerjinin kullanımına, kurumsal sosyal sorumluluğa bu değerlere önem veren, ve vizyonun da bunu koyan şirketlere yönelik bir insan kaynakları portalı. Peki sizin şimdi iki hedef kitleniz var. Bir iş arayanlar veya iş değiştirmek isteyenler. Bir de şirketler. İkisinden talepleri nasıl toplayıp nasıl birleştiriyorsunuz? Aslında portalımız klasik bir kariyer portalı şeklinde çalışıyor. Şirketlerden çeşitli ilanlar çıkıyoruz. Ve portal üzerinden insanlar CV doldurarak ilanlara başvurabiliyorlar. Evet. Yalnız farklı olan tarafımız bu hani yeşil konsepte yönelik bir işi yapmamızın haricinde bu işin felsefesi. Ee, biz teknik olarak da e, portal altyapısının şirketler açısından hem de kullanıcılar açısından hem kullanıcı dostu hem de e, kısa zamanda maksimum e, hedeflerine ulaşabilecekleri şekilde e, olacak şekilde sistemimizi tasarladık. Yani sadece biz e, yeşil konsepte bir şey yapalım ee, ve bunun ortaya çıkalım demedik. Teknik altyapımız da çok güçlü. Çünkü biliyorsunuz günümüzde zaman en önemli şey. Ve herkes e, yapmak istediği işi en kolay yoldan, en hızlı zamanda nasıl yaparımı düşünüyor. Ee, dolayısıyla ve kullanıcı dostu olması da veştesinden evet. değil mi? Evet. Hı -hı. Talep nasıl oldu bugüne kadar e, aldığınız? Yani hem Hı -hı. E, işveren tarafından hem iş arayan tarafından. Hı -hı. E, şimdi şu şekilde söyleyeyim. Bizim gerçek anlamda... E, yani bir beta yayın şeklinde siteyi yayına sokmuştuk ve bir senedir özellikle sosyal medyada işte ekoblog, ekhaber şeklinde bir bilinçlendirme çalışması önden başlamıştık algı yaratmak için. Ancak şirketlere gidip ciddi anlamda ilan çıkmalarını istemeye başlamamız yaklaşık 3-4 aylık bir süreci buldu. Genel anlamda şimdi sistemize kendileri çeşitli kaynaklardan görüp ilan çıkan bazı şirketler var. Bunun haricinde biz şu anda özellikle sürdürülebilirlik konusunda çalışmaları olan büyük uluslararası şirketlere gidiyoruz. Tek tek hmm. ziyaret ediyoruz. Ve onların aslında geri dönüşleri genel anlamda çok güzel. Birkaç şirketle görüştük hali hazırda ve çok olumlu yaklaştılar. Çok yakında ilan çıkacaklarını umuyoruz. Diğer taraftan... CV doldurma konusunda şu an yaklaşık 500 CV'miz var ama bu hızla artıyor. Tabi ilanlar çıktığı zaman ilanlara başvuru yoluyla bunların daha çok artacağını düşünüyoruz. Çünkü daha az bir ilan olduğu zaman insanlar neye başvuracaklar? Evet. Seçenekler çoğalıkça Evet 3-4 aylık bir süreç için ama 500 CV gayet iyi bir evet. rakam. Bir de şunu söyleyebilirim. CV'lerde aslında biz nicelikten ziyade niteliğe önem veriyoruz. Yani çok fazla başvurudan ziyade firmaların çıktığı pozisyonların tam olarak uygun başvurularla karşılaştırılabilmesi. Sistemde de aslında ilk etapta böyle bir anahtar kelime eşleştiğimiz şeklinde bir sistemimiz var. Dolayısıyla çıkan ilanlar anahtar kelimelerinde o ilanla eşleşen kişilere sadece otomatik mail olarak gidiyor. Dolayısıyla eğer işte çok az bir miktarda direkt ilanı görüp başvurmuş olan olabilir ama onun haricinde sadece ilgili kişiler haberdar olup başvuruyor. Evet. Peki baş, şey iş başlarken aldığınız destekler olumlu olumlu olumsuz nasıl ayırırsınız? Yani size işte yapamazsınız, yürümez, Türkiye'de bu iş olmaz gibi söylemler de bunlar oldu mu içeride? E, açıkçası e, sanırım çok fazla fikir alıp sormadık. Evet. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> bazen böylese <de> daha iyi <gülüyor> Hedefe olabiliyor. Hedefe odaklanmış Kesin bir şekilde. E, orada e, biz başladığımız zaman bizim e, mentorumuz var. Doktor Rıza Kadılar aynı zamanda hani dostumuz. Hı -hı. E, fikri onunla geliştirdik. Yine bir diğer ortağımız var. E, zaten bu konularda bilgi sahibi insanlarla e, biz kendimiz bu fikri yarattık. E, açıkçası tabii ki her e, ticari girişimin bir e, hani gelir kaygısı olur ee, ve biz gelir modelimizi bence iyi oturttuk. Orada bir sorun olmayacak ama birazcık da şey yaptık. Yani riski aldık. Dedik biz böyle bir şey yapacağız. Yani bu bizim hayalimiz. Biz buna güveniyoruz, başarabiliriz. Ee, çok da fazla e, açıkçası hani bir de kime soracaksınız? Şimdi e, bunu yapan Türkiye'de ilk ve tek olduğumuz için... E, o riski göze <gülüyor> almak gerekiyor. Evet, bazen evet. ilkleri e, yaparken. E, peki aslında o noktada e, şunu tekrar bir... Şimdi ee, tanımını netleştirelim diyorum. Yani tam olarak e, bu Barış'ın az önce bahsettiği gibi yani kamuda e, bir yeşil yakalı tanımı yapılmış ve ona göre bir spesifikasyona gidilmiş. Fakat e, siz şimdi çok daha e, güncel ve çok daha e, uluslararası standartlarda e, bir e, yeşil yakalı tanımı Yapıyorsunuz. Tam olarak yeşil yakalı kime diyoruz? Yani o sitedeki eşleşmenin doğru olmasına önem veriyoruz dediniz ya. O açıdan baktığımızda tam olarak bir yeşil yakalı tanımı yapabilir miyiz? Tamam. E, şu şekilde bir karşılaştırma <gülüyor> üzerinden gidersen belki daha e, açıklayıcı olur. E, bir otel düşünelim. Şimdi bir otel aslında o sektörlerin içine doğrudan girmiyor. Çünkü ne yenilebilir enerji konusunda ne enerji verimliliği konusunda direkt çalışan bir şirket değil. Ama e, siz bir otelin e, yalıtımına önem verirsiniz. Enerji verimliliğine önem vermiş olursunuz. Veya çöplerini uygun şekilde e, ayırırsınız. E, veya... E, Hilton'da olduğu gibi e, bisikletler için özel bir konsept geliştirirsiniz. E, tepesine fotovoltaik güneş panelleri koyarsınız. Enerjinizin bir kısmını oradan elde edersiniz vesaire. Birçok şeyler yapılabilir. E, bunları yapıyorsanız aslında e, bu şirkete biz yeşil bir şirket diyebiliriz. Çünkü bu şirketin e, direkt o sektör içinde olması bile vizyonu o yöneliktir. Ve belki e, herhangi başka sektörde olan bir şirketten çok daha yeşil bir şirket olduğunu söyleyebiliriz yaptıklarıyla. Ve bu otelin, e, şimdi şeyi düşünüyoruz, bir şirkette aslında vizyonun e, doğru şekilde ilerleyebilmesi için insan kaynakları çok önemli. Çünkü yönetici vizyonu koysa bile eğer e, çalışan kişilerde bu bilinç oluşmamışsa ve bu vizyonu takip edemezlerse, e, bunu bilmezlerse e, o vizyon gerçekleşmeyecektir. Dolayısıyla bu e, böyle bir şirketin pozisyonlarını da yeşil pozisyon olarak değerlendirirsek... Bu pozisyonlara başvurabilecek nitelikte, bu bilince sahip kişilerin tümünü yeşil yaka olarak tanımlayabiliriz. Ee, bir de itibar yönetim biliyorsunuz şirketlerde giderek ön plana çıkıyor evet. ve şirketler kendilerini kalifiye elemanı bulabilmek için insanları beğendirmeye çalışanlara beğendirmeye çalışıyorlar. Ve Ben şunu da gözlemledim, özellikle e, gelen kalifiye sivillere baktığımız zaman e, bu insanlar. E, Gerçekten sürdürülebilirliğe önem veren, çevreye duyarlı şirketler de çalışmak istiyorlar ve bu bir şirkette çalışmamak için sebep, sebep olabiliyor. Olabilir. Çok evet. önemli. Yani o algıyı da biraz değiştiriyor yani olumlu anlamda. Şimdi bir ara verelim isterseniz daha sonra tekrar devam edelim. Cold finger He's the man the man with the mightest touch A spider's touch Such a cold finger. Stop. Ekonomi ekoloji programında devam ediyoruz. İkinci yarayı da müzik arası vermiştik. Şimdi dünyada ve Türkiye'de yeşil yakalılar tüm boyutlarına yer alacağız. Ve konuğumuz ekokariyer.net genel müdürü Selen İnal'la beraberiz. Ben biraz dünyada yeşil yakalılar, istatistik anlamda nerede, yatırımlar nerede, bunun karşılığı nasıl, ila, nasıl alınıyor? Ve Türkiye ile bazı Avrupa Birliği ülkelerinde, kamuda ve özel sektörde ...çevresel istihdam karşılaştırması konusunda birkaç rakam vereyim. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın Yeşil Dişler raporunda tanımı aldığımız raporda... ...dünyadan çeşitli rakamlar var hem toplam hem ülkelere bölünmüş anlamda. Mesela rüzgar enerjisinde dünyada 300 bin kişinin çalıştığı rapor edilmiş. Ülkelere bakarsak Almanya'da 82 bin kişi, ABD'de 36 bin, İspanya'da 35 bin, Çin'de 22 bin... ...Darimarka'da 21 bin, Hindistan'da 100, 10 bin pardon... Güneşte fotovoltaikte 170 bin kişi çalışıyor, termalde 624 bin, termalde Çin başı çekiyor, fotovoltaikte de Çin başı çekiyor. Hidroelektrik Avrupa'da ve ABD'de de var, Jeotermal'de termalde de dünyada 25 bin çalışan olduğu ele alınmış. Biz ulaşabildiğimiz rakamlardan Avrupa Birliği çeşitli Avrupa Birliği ülkelerinden toplam istihdamın kamusal çevre istihdamına oranını baktık, bu Fransa'da yüzde hmm. iki, yani. Toplam istihdamı, çevre istihdamı, kamusal çevre istihdamı oranı. oranı. Hollanda'da %2, İspanya'da %1, İsviçre'de %1. Ee, bizde e, binde 4. Özel sektörde baktığımızda bu bin, 10 binde 6'lara kadar çıkıyor. Yani. Özel sektörde hmm. e, henüz elimizde bir veri olmasa da. E, tahmini, tahmini rakamlarla. Rakam, evet. İşte biz. Bu derlediğimiz şeyde Türkiye için yaklaşık 50 bin gibi bir, bir rakam bulmuştuk. Bunları rüzgar sektörünü koyduk. Güneş sektörünü, yalıtım hı hı. sektörünü, organik tarım sektörünü. Bu belki ele alınır mı alınmamızdı. Selena Hanım'la da konuşabiliriz. Çünkü evet. 14 bin üretici var Türkiye'de organik tarım. Bunun ekolojik pazarları var, satışı var. Üreticilerin dışında çalışan aile işletmeleri var. Bu rakam daha da büyüyebilir. büyüyebilir. Evet. STK'larda çalışan az buz insan e, yok. E, e giderek de artıyor sayıları. Çevre, yerel, yerelleri de koyduğumuzda yaklaşık 500'e yakın. Çevre STK'sı olduğunu biliyoruz Türkiye'de. Evet. Evet. Burada bir rakam çıkabilir. E, siz uluslararası boyutuna baktığınızda orada bu iş nasıl yapılıyor? Sektör anlamda nelerde yoğunlaşmış? Ve Türkiye'deki az önce şu bir fark olarak şunu koyduğunuz yanlış anlamadıysam uluslararası şirketler buna daha angaje ve daha e, bilinçli yaklaşıyor. Türkiye'deki şirketler niye o kadar e, heveskar, hevesli değil <gülüyor> bu işte? Ee, şimdi açıkçası ben de birkaç istatistik vermek istiyorum evet. öncesinde. Ee, ben de çevresel performans endeksi (CPE) denilen hmm. bir konu var. Onu araştırmıştım. Bu Yale Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi tarafından e, Dünya Ekonomik Forumu ve Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi ile işbirliği içinde gerçekleştirilen bir çalışma. E, bu çalışmada 2012 yılına baktığımızda e, 130 İki ülke için bunu yapmışlar ve Türkiye 109. sırada aslında bayağı gerilerde bu e, biz aslında güzel bir gösterge olmuş olabiliyor. E, ama öte taraftan önceki yıllara baktığımızda Türkiye'nin sırada yükseldiğini görüyoruz. E, bir de bunu ek olarak trend e, CHP diye bir çalışma yapmışlar. Bu da aslında ülkelerin bu sıralamada ne kadar e, hızlı yükseldiği ile ilgili bir çalışma. Burada ise Türkiye 17. sırada oldukça üst bir sırada hmm. e, dolayısıyla buradan çıkardığımız sonuç aslında Türkiye e, çevresel konularda çalışmalarında geç kalmış olmakla birlikte çünkü sıralarda bayağı gerilerde son yıllarda bayağı bir gaza batmış durumda diyebiliriz ve hızlı e, diğer gelişmiş ülkeleri yakalamaya çalışıyor. Tabi hepimizin bildiği gibi gelişmiş ülkelerle karşılaştırdığımız zaman bir Amerika'da bir Avrupa'da bu bilinç çok daha önceden oluşturmaya başladı. Çalışmalar çok önceden yapılmaya başladı. Yani şunu söyleyebilirim ben yüksek lisansımı Almanya'da yaptım enerji sektöründe. Hı hı. 2002 yılında orada aldığım derslerde binaların ile ilgili enerji verimliğine ilgili Ayrıca ders veriliyordu. Hatta ben ilk girdiğimde e, bu ne falan <gülüyor> şeklinde <gülüyor> bayağı bir anlamakta zorlanmıştım. Yani düşünün e, hani 2002'de orada bayağı iyi bir seviyedeyken e, buraya bu sertifikalar, lead brim sertifikaların kullanımı daha yeni daha yeni, yeni gelmeye başladı. E, dolayısıyla bir, biraz geriden gelmekle birlikte çok hızlı geliştiğini ben de gözlemliyorum. Ee, belki bunun da birazcık e, Türkiye'nin e, genel nüfus yapısının çok genç olmasıyla da ilgili e, insanlar bunu yapmak istiyorlar, adapte oluyorlar. E, dolayısıyla e, bazı yine e, araştırmalara göre bu yeşil yakalıların miktarının iki katına çıkacağı e, öngörüleri var. Biz Eko Kariyer olarak aslında birazcık daha farklı yaklaşıyoruz. Sizin de dediğiniz gibi çeşitli sektörler var ve aslında bu rakamlar o sektörler üzerinden çıkarılmış rakamlar. Size gelen ilanlar da mesela hangi sektörler ağırlıklı? Bir şey yaptınız, ya Bize gelen ilanlar aslında her sektörden var diyebilirim. Öyle bir sınırlamamız da olmadığı için. Ee, ama benim hani Türkiye'de gözlemlediğim genel anlamda tabii bu bir e, yenilenebilir enerjiyle başladı. Sonrasında e, binalarda enerji ile inşaat sektörüne sıçradı. Sonrasında sizin de bahsettiğiniz gibi organik tarım konusu çok ön planda. Şu anda da zaten tarımsal kalkınma Avrupa Birliği İPART fonlarıyla da destekleniyor. Bu da bayağı bir hızlanmış durumda. Biz son zamanlarda tarımla ilgili de bayağı araştırma yapıyoruz. Çok fazla sayıda devlet öncülüğünde de aslında veri hazırlanmış durumda. İnanılmaz fazla sayıda web sitesi var, raporlar yayınlanıyor vesaire. Ee, bu şekilde ilk etapta devam ediyor ama zaman içinde özellikle bu uluslararası şirketlerin e, bunu daha önce olarak benimsediğinden bahsetmiştik Türkiye'de. Bu şirketlerin tedarik zincirleri üzerinden aslında şirketler diğer küçük şirketlerde de buna zorlar duruma geldiler. Yani Türkiye'de çalıştığı şirketlerle Evet, evet. Yani ürününü aldığı tedarik zincirindeki şirketlerin işte satışını, paketlemesini, o ürünün yeşil şekilde üretilmesi gerektiğini... E, Zaman içinde aslında bunları da denetler duruma gelecekler. Dolayısıyla birazcık tavandan tabana o noktada bayağı bir değişim Hı. öngörüyoruz. Peki bir şirkette yeşil vizyonu kim belirler? CEO mu belirler? Yönetim kurulu mu belirler? Çalışanlar mı bunu talep eder? Yani yukarıdan aşağı mı, aşağıdan yukarı bir sistem vardır? İnsan kaynakları burada ne rol alır? Onu biraz bahseder misiniz? E, açıkçası ben her iki taraftan da olması gerektiğini Hı. düşünüyorum. E, eş zamanlı olarak.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 E, Tabi hepimizin bildiği gibi gelişmiş ülkelerle e, karşılaştırdığımız zaman bir Amerika'da bir Avrupa'da e, bu bilinç çok daha önceden e, oluşturmaya başladı. Çalışmalar çok önceden yapılmaya başladı. E, yani şunu söyleyebilirim ben yüksek lisansımı Almanya'da yaptım enerji sektöründe. Hı hı. E, 2002 yılında orada aldığım derslerde e, binaların e, verimliliği ile ilgili enerji verimliliği ilgili Ayrıca ders veriliyordu. Hatta ben ilk girdiğimde e, bu ne falan ders. şeklinde <gülüyor> bayağı bir anlamakta zorlanmıştım. Yani düşünün e, hani 2002'de orada bayağı iyi bir seviyedeyken e, buraya bu sertifikalar, lead brim sertifikaların kullanımı daha yeni Doğru yeni geldi. gelmeye başladı. E, dolayısıyla bir, biraz geriden gelmekle birlikte çok hızlı geliştiğini ben de gözlemliyorum. Belki bunun da birazcık Türkiye'nin genel nüfus yapısının çok genç olmasıyla da ilgili insanlar bunu yapmak istiyorlar, adapte oluyorlar. Dolayısıyla bazı yine araştırmalara göre bu yeşil yakalıların miktarının iki katına çıkacağı öngörüleri var.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 E, açıkçası ben her iki taraftan da olması gerektiğini düşünüyorum e, eş zamanlı olarak. E, çünkü tabii ki bir yöneticinin e, bir yeşil vizyon çizmesi önemli bir şey şirketi o yana götürmek istemesi. E, ama aşağıdan da bir talep gelmesi gerekiyor. E, çünkü bu tip değişimler bildiğiniz gibi e, zorla olan şeyler değil. Ee, Özendirilerek aslında, olması Evet daha. yani aslında yönetici e, o şekilde yeşil bilince sahip çalışanları istihdam etmek istiyor çünkü hedefi o yönde e, Aynı zamanda da e, oraya başvuracak çalışanlar da o şirketi neden tercih ediyor çünkü öyle bir vizyonu var Tabii Son olarak eklemek istediğiniz nokta varsa programı kapatmak üzereyiz Tamam. Son olarak söyleyebileceğim, özellikle çalışanlardan e, CV'lerini doldurmalarını <gülüyor> portalımızda bekliyoruz. <Burada gülüyor> üniversite mezunlarına, mezun olacak arkadaşlara belki bir seslenirsek, yeşil yakalı sektörlere girmek isteyenlere duyururuz. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Bir Çok ekonomi danışmanlığı programına daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler.